Doğrusu sesi sizin sesiniz. Sizin yeriniz burası. Mekke Efem. Evet, değerli Mekke Efem gönül dostları, Mekke Efem gönüllü isyanında dilimi döndüğünce, gönlümüze ettiğince kısa kısa kesitlerimiz oldu. Haklarını helal ediniz. Teknik bazı problemler sebebiyle Evet günün sonu daha doğrusu Mekke FM Gönül Lisanı'nda program sonu ve dua ile birlikte olacağız. Duamızı yapacağız yani gönülden. Herkes gönlündeki hayır muratları inşallah dilesin. Ola ki dinleyen kardeşlerimizden bir tanesi muhakkak ki vardır aramızda. Allahu Teala'nın kıymet verdiği, gönlüne kıymet verdiği bir kulun amin dediği duaya melekler de amin derler diyor. Ve o aminin akabinde de muhakkak ki onun duası kabul buyrulur. Muhakkak ki Müslümanın hiçbir duası geri çevrilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Bir duaya Müslüman amin demişse Allahu Teala ya onu daha hayırlı bir takdire, daha hayırlı bir zamana saklıyordur ya da kıyamette büyük bir müka mükafat ile o sabrının ecrinin karşılığını muhakkak ki verecektir diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. programı kısaca özetleyelim ve inşallah akabinde dua ile bitirelim çok e, derinlemesine bazı analizlere bugünkü programımıza giremedik hakkınızı ilal edin ancak şu ehemmiyet ve önemi inşallah gayreti gösterebilirsek hayatımızın her anına Kur'an sünnetin hassasiyetini verebilirsek göreceğiz ki etrafımızdaki insanlardan ilk önce kendi gönlümüzden başlayarak çok büyük değişikliklere tabiri caizse amiyen hesabıyla imza atmış olacağız Müslümanın en büyük imzası nedir? Allah razı olsundur değil mi? Bir Müslüman ki bir Müslümanla karşılaştığında "Selamun aleyküm" dediği anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, "Selam aleyküm Müslümanlara Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ilk nasihati budur. Selam hem duadır, hem de gönüllerin birbirleri arasındaki bağları kuran mutlak bir asalettir selam. Selam bir duadır. Selam kıymet verildiğini önemiyeti anlatır. Selamın arkasından gelen bir tebessüm ile Müslüman kardeşinin gönlüne rahmani bir sevgiyi Allah azze ve celle ye yerleştirir. Selam öyle bir şeydir ki insanlar arasındaki mutlak muhabbeti insanlar arasındaki hani şu an bir tabir var. Sosyolojik ve psikolojik bazı problemlerin giderilmesi için diye başlayan bir cümle ve arkasından çeşitli tavsiyeler vardır. Belki de mutluluğun sırlarını anlatan bir sürü insanlar kitaplar alırlar, okurlar. Mutluluğun sırlarını anlatan, anlatmaya çalışan psikolojik, pedagojik her neyse birçok yazının, makalenin, kitabın, romanın peşine düşerler insanlar. Aslında öyle bir psikoloji vardır ki Müslüman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlayanlar, Muhammedi ruhun anlayışını anlayanlar bunun tadına, bunun hazine varmışlar. Dünyanın malayani, mansivayı boş şeylerine sır çevirerek hayatlarını idam ettiren o eşsiz insanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekliza eden o ashab-ı kiram hezeratını anlamak için ilk önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asıl davasını anlamak gerekir. Boş sayfalara Ve boş satırların altını çizerek hayatlarını idame ettiren bir gençlikten bahsetmiştik önceki programımızda. İşte okuduğumuz şeye bir mana ve ehemmiyet vermek için çeşitli manalar vermeye çalışıyorsak altını çizelim ve inşallah anlatalım. Diyelim ki kardeşim senin Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan bir davan var ve bu davanın her neresinde olursan ol geçirecek bir an boş vaktin yok çünkü sana gelecek olan bir akıbet var aldığın nefes belki son nefes attığın adım belki son adım söyleyeceğin cümle belki son cümle bunun hakkını vermek için elinden geleni yap yap ki Allah Azze ve Celle senin dünyada trilyonda bir sahip olduğun bir mal varlığın belki de hiçbir şeyin yok ama Allah Azze ve Celle ebedi alemde sabredenlere gelecek en küçük mükafatın dünya kadar Dünyanın on katı kadar bir cennetten bahsediyor. Onun ötesinde Allahu Teala razı olduğum kuluna ki dualarımız inşallah böyle başlayalım cennet ve cemaliyle. Dünyadaki görebileceğin alabileceğin en büyük en güzel şeyin kat kat fazlasını vereceğim diyor Allah Azze ve Celle. Müslüman öyle bir ticaret yapar ki Allahu Teala ona dünyada iken ahiretin hazini Dünyadayken ahiretteki o güzellikleri dimağına bırakır. Geçen haftaki düzeltiyorum, dünkü programımızda mübarek bir zatın rüyasından bahsetmiştik. Ve o rüyanın akabinde ona verilen o büyük hazı, o dimağında kalan lezzeti, hatta fiziki bazı emarelerden bahsetmiştik. Demiştik ki Allah Azze ve Celle'nin rızayı şerifine dahil olmak için bir... Mürşid-i bir üstada talebe olma niyeti ve o niyet ile yatılan bir uyku, istihare ve istiharenin akabinde Allah tarafından büyük müjdeler veriliyor ve bir bardak süt içiliyor o zata ve o sütün akabinde dimağında kalan o lezzet ile, o haz ile hayatı değişiyor ve o Kalkıp uyandığında Aynaya baktığında dudaklarında Hala sütün beyazlığını görüyor Allahu u Teala Zülcelal ve İkram Hazretlerine bakın Bunlar birçoğu e, insana şu anda çok yabancı çok itici veya Hayalperestlik gibi gelebilir ancak Müslümanlar resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Miraca çıktım dediğinde Bazı Müslümanlar arasında bile kalbine Ufacık bir zerre gelmiş olabilir Allah ve Resulü daha iyi bilir ancak İnanan müslümanlar dediler ki Hazreti Ebubekir başta olmak üzere diğer Resulullah söylemişsen doğrudur. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem söylemiş ise doğru ise diyor ki Allah Azze ve Celle az ayet kelime şu an numarasını unuttum hakkınızı helal edin diyor ki Allah rızasına tabi olmak isteyenler Allah rızası için çabalayanlar Öyle bir yere gelecekler ki hiç kimsenin anlamadığı, hiç kimsenin bilmediği şeyleri Allah onlara edecek. İnsanlar bakıp duracaklar. Hayret edecekler. Belki manasını çözemeyecekler. Ancak Allah-u Teala ona öyle bir ilim bahsedecek ki Ebu Hanife gibi, İbn Mesud gibi, belki de 80 yaşından sonra ashab-ı kiramın arasında var. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme şerefine nail olmuşlar. 80 yaşından sonra. Şu anda birçok insanın birçok hastalıkla mücadele ettiği bir dönem ancak Allahu Teala Kur'an-ı Kerim ve sünnet ile onların hayatlarına, onların fikirlerine akıl sağlığına ayrı bir şifa nasip ediyor. Şu an bizler İslam'ın yüreğimize vermeye çalıştığı o şifayı, o ehemmiyeti anlayamıyor isek dönüp kendimize bir bakmamız lazım. Ashab-ı Kiram Hazretlerinin hayatındaki o ufak hassasiyetlerinden dolayı Allahu Teala'nın büyük mükafatlara dahil olduklarını görebilmemiz lazım lazım derken Kur'an ve sünnetin ihtisası için Kur'an ve sünnetin insanların hayatına ilmik ilmik işlenmesi için medreseler ve talebe yetiştirmek için birçok kurum, kuruluş, cemaat, Allah onların hepsinden razı olsun bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bizler de öyle derdi Hocamız her eve bir gül lazım. Muhakkak ki her evde hıfz muhafaza yani hafızlık yapan Kur'an-ı Kerim'e iktiza etmiş bir gül lazım ki o evin kokusu hiç değişmesin. İşte öyle diyor. Evladı iyalini Allah'a kurban edecek. İsmailcesine evlatlar yetiştirecek İbrahimler gerek bizlere. Bizlere öyle İbrahimler gerek ki. Hiçbir zaman İbrahim'ini Allah'a, İsmail'ini Allah'a vermekten adamaktan tereddüt etmeyecek. Öyle İsmail'ler lazım ki Kur'an ve tek kriza etmiş. Hayatını bizim dünya diye baktığımız şey, dünyalık diye baktığımız şey, gelecek olarak gördüğümüz şey esasında 3-5 günlük bir hayalden ibaret. Gerçek manaya, gerçek mana alemine girdiğimiz zaman hayatımızın hiçbir anlamının olmadığını İçerisini Kur'an ve sünnet ile doldurmayan, içerisinde Allah rızası için sevilen insanların olmadığı, içerisinde günahlardan kurtulmak için, tövbe istiğfar etmek için yahut da seni Ayşe Fatma diyerek kolundan tutan bir Müslüman kardeşinin olmadığı hayat bomboş bir hayattır. Sualler, işte nefis sana öylesine sualler sorar ki, nefis seni öylesine suallerin peşine iter ki, Kur'an ve sünnetin ikliminden Kokusundan, edep bayasından uzaklaşıp kendini dünyanın girdabında malayani boş işlerin peşinde bulursun ve geriye dönüp baktığında düşündüğün tek bir şey vardır. Ben Allah için ne yapabildim acaba? Acabalar ve niçinler dünya için değil de Allah için kaygımız ve tasamız Allah rızası olursa biz de ashabı Kerem kiram gibi kurtulup ereb edip onlar gibi Allah onlardan razı oldu Ve onları razı etti Aciz kardeşiniz Bakın şu anda bizleri dinleyen birçok Kardeşimizden daha cahil olduğuma eminim Şu anda bizleri dinleyen Birçok kardeşimizden Allah rızası için daha az Şeyler yapacak kabiliyete sahip olduğuma Eminim Onun için duam ve istirhamım odur ki Allah rızası için Tebliğ için Her Müslümanın yapabileceği bir şey vardır. Şu anda bizleri dinleyen kardeşlerimizden bir tanesi deseydi ki bir fakir çıkmış Allah rızası için bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Biraz cahil cuhala ancak bir şeyler yapmaya çalışıyor dese o insanın şu anda dünyalık malayani bir işine engel olup da iki satır Allah kelamı dinlemesine vesile olursa muhakkak ki tebliğin ilk adımını atmış olur. Dostluğun sesi sizin sesiniz. Zaburio mekkefm.com Mekke'ye Mekke hasret gönüller için Mekke FM. Allah ve resul davasını gönüllerin lisanıyla gönüllere ulaştıran radyo Mekke FM www.mekkeefend.com Kur'an ve sünnet ışığında 7 gün 24 saat ayetler, hadisler, en ilahiler ve ezgiler Ümmetin yükselen sesi Mekke Efendi'le gönül dostlarıyla buluşuyor Sizin yeriniz, sizin nefesiniz burası Mekke Mekke Efendi Dostluğun sesi, sizin sesiniz. Bakın burada sendik benlik davası değil. Burada sizlik bizlik davası değil. Burada cemaatler arası bir çatışmadan bahsetmiyoruz. Burada Kur'an ve sünnet, ehli sünnet ve cemaate tabi olmaktan bahsediyoruz. A cemaati veyahut ve cemaati mensup olmak değil, Allah ve Resul davasına gönül vermek, hakkı söyleyip sabrı tavsiye etmek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinden ayrılıyor ashab-ı kiram hazaratı. Karşılaştıklarında Allah'ın selamını veriyorlar, hasbi ediyorlar, muhasebe ediyorlar ve en son ayrılacakları vakit müsafahe ederken hani bizde vardır ya, ellerini sıkarlar vallahi mesallala seyyidina Muhammedun Muhammed. Muhammed. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi anmadan meclisten ayrılmazlar. Ve müsehafanın en sonunda Ve'l-esru İnnel insâne Lefi husn Birbirlerine asr suresinin O mana Iklimini anlatırlar Hakkı ve sabrı tavsiye edip Ondan sonra birbirlerinden uzaklaşırlar resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya Mesmele ile başlamayan Ve hamdele ile bitmeyen Bir işten hayır beklemeyiniz Bakıyoruz şimdi İşimizin en başında mesme, mesmele ve en sonunda hamdele var mı? Her işte bu olmak zorunda diyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bu şahsi bir fikir değil. Başladığımız her işte besmele ve hamdele olmak zorunda. Kur'an ikliminin yaşanması, Kur'an-ı Kerim'in hayata geçmesi, Kur'an-ı Kerim'in bizlere nasihat edebilmesi için inşallah bir niyet edelim ve başlayalım. Eksiğimiz nerede? Kardeşim ben namazlarımı eksiksiz kılmaya karar verdim. Allah-u Teala'nın izni ve niyeti eli. Rabbim bunun için bana kudret ver de Rabbim muhakkak insana kudret verecek ve eksik bıraktığın namazlarını tamamlayacaksın. Allah'ım ben Kur'an-ı Kerim'i okumaktan aciz kaldım. Okumayı bilmiyorum veyahut da okuyamıyorum. Daha az okuyorum. Allah-u Teala'ya halis bir niyet ile gönülden edilen dua ve sonunda Rabbim Kur'an ve sünnetin İktizasını, iklimini yaşayacağım bir hayat nasip eder. Evli olan kardeşlerimize Rabbim inşallah eşleriyle birlikte hayırlı huzurlu bir ömür, bekar olan kardeşleri bize hayırlı bir eş nasip eylesin. Kur'an ve sünnetin iklimini, Kur'an ve sünneti yaşayabileceği bir ortamı nasip eylesin. Muhakkak ki Kur'an ve sünnetin olmayacağı imtihanın olduğu ortamlar olacak vardır olacaktır da Rab Teala Zücelal ve İkram Hazretleri imtihanların karşısında sabrımızı şükrümüzü daim ve kaim edebilmeyi inşallah bizlere nasip edesin haklarınızı helal ediniz kısa bir dua ve akabinde bugünkü programımızın da burada sonuna geleceğiz efendim Ortasında bir cümle söylemiştik. Onu açmayı unuttuk. Hakkınızı helal edin. Bazı e, hoca efendilerden duyduk ve üzüldük. Dün de bu kardeşim, bir kardeşimize bununla ilgili birkaç bir şey anlattım. Ama beni yanlış anladı. Allah razı olsun. İnşallah doğru anlamayı, anlatılmayı, anlaşılmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Sizler de birer Ebu Bekir'siniz. Sizler de birer Ömer'siniz. Sözünü söyleyen birine karşı bunu söylemiştim. Çok Affedersiniz, hakkınıza, affınıza sınıyorum. Bu çok hadsiz bir cümledir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin onlar gökteki yıldızlarsınız gibi dediği insanlara sizler de onlar gibisiniz diyor olmak bakın cümlede belki çok bir şey yok düşündüğünüz zaman ancak resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslam'daki hassasiyet insanlara anlatıyor ve diyor ki onlar gibi olamazsınız diyor. Onlar Bedir'de, Uhud'da ve Hendek'te Allah Teala'nın rızayı şerifine dahil olabilmek için her şeylerinden vazgeçtiler. Mekke'den Medine'ye, Yesrib'e hicret emri verildiğinde onlar arkasında evlatlarını, eşlerini, dostlarını, mallarını, mülklerini, belki şu anda birçoğumuzun malnük sevdası için sevdiklerimizi kırdığımız ve da sevdiklerimizi hatırlamadığımız zamanlar oluyor işte onlar bizim malnük sevdası için peşinde bulunduğumuz dünyayı bırakıp da Allah ve Resul davasına kendilerini verip esirbencil ve ettiler. Birisi çıkıp da derse ki sizler de onlar gibisiniz. Vallahi hadsizliktir. Billahi hadsizliktir. İşte bunu söyleyen ismi lazım değil son ismi Yıldız olan bir hoca efendi. Bunu birkaç sefer sohbetini dinledim ve Ee, affınıza sınır dedim ki yanlış mı anladım acaba yanlış mı duydum yanlış mı dinledim ancak gördüm ki ashabı kiram hezeratı sanki sıradanlaştırılmaya çalışılıyor en azından cahil dinleyen birisi onu öyle anlayabilir İslam hassasiyet gerektiren Müslümanlık hassasiyet gerektiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab kiram hezeratı hassasiyet gerektiren önemli bir konu duaya geçecektik bunu söyledik Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anhüma. Öyle bir insan ki yüreğinde Allahu Teala'nın aşkından, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinden başka dostluğundan başka bir şey yok. Hayatındaki her şeyini bilirsiniz Allah ve Resul davasına infak etmiş. Vermiş. Müslümanlara bütün varını, yoğununu, her şeyini vermiş. Ellerini açıp dua ediyor ve o duanın akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ertesi gün Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık'ı Sadık dosyanına çağırıyor ve diyor ki ya Ebu Bekir sen diyor nasıl bir dua ettin ki ettiğin anda diyor cibirli Allah azze ve celle arşu aladan ya yüzüne gönderdi bakın Allah azze ve cellenin cibirli gönderdiği bir insana benzetmeye çalışıyor Müslümanları Haşabi ve Dua öylesine işten ki, öylesine sadık edilmiş ki, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhuma çok merhametli, Allah ve Resulü daha iyi bilirler ve merhametinin emaresini bütün Müslümanlar görüyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile en zor zamanlarında İslam'ın ve Müslümanlığın, İslam'a ve Müslümanlığa yardım etmek için varını yoğunu her şeyini vermiş. Dua neydi? Hepimizin bildiği bir dua. Allah'ım bu bedeni öylesine büyük yap ki cehennemi kaplasın ve hiç kimse Allah korkusuyla değil Allah sevgisiyle korkusuyla dua etmesin, namaz kılmasın Allah sevgisiyle dua etsin ve namaz kılsın, yani Allah'ı sevmenin Allah sevgisini kendi bedeninden bile üstün tuttuğunu, cehenneme bile bile girerek Allah ve Resul davasına kurban ediyor kendini Peki ya biz sevdiklerimizi, sevdiğimiz şeyleri Allah için kurban edebiliyor muyuz acaba? Bir takım dünyalık hususlarda Müslüman kardeşimize kızdığımız kadar, kadar diyorum bakın. Dünyalık için kızdığımız kadar, ahiretlik için kısabiliyor muyuz? Kardeşimizin bir derdi sıkıntısı olduğunda yanına gidip ona Allah rızası için, dünyalık demiyorum bakın, ahiretlik, birkaç nasihat verebiliyor muyuz? Çünkü eminim ki sevdiği insanlara sevdiği insanlar dünyalık birçok nasihatler veriyorlar. Gönlünde merhamet olan Allah sevgisi, korkusu olan. Ancak Allah için sevmek, Allah için nasihat etmek demek, Allah için birbirini sevmek, Allah için birbirine nasihatte bulunmak inşallah. Değerli günün dostları kısa bir dua akabinde nihayet yedireceğiz programımızı inşallah. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Mevke. geldik huzuruna amin diyoruz Allah'ım. Ellerimiz günahkar, dillerimiz günahkar, gözlerimiz günahkar. Ve Velhasıl hayatımız iktiza ettirdiğimiz her şey senin rızan dairesinde değil Allah'ım. Bize öylesine sağlam, kuvvetli bir iman nasip et ki, İslam ile gönlümüze şifa nasip et ki, bizler senin razı olduğun kullar zümresine dair olalım. Sadık ve sadıka kullar olabilmeyi bizlere nasip et alam. Her şeyini Allah'a ve Resulüne vermiş olan ashab-ı kiram hazretleri gibi dünyadan nuhbaya giden yolda dünyalık dertleri ve sıkıntıları bir tarafa bırakıp ahiret ile dertlenmeyi, ahiret derdi ile Müslümanların ümmetin birbirlerine sımsıkı bağlanabilmelerini Nasip eyle Allah'ım. Dünya bizi çepe sarmış ve dünyadan başka hiçbir şey gözler görmüş olmuş. Bu gaflet uykusu bizleri uyandır Allah'ım. En sevdiklerinin hatırına başta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere evliya, enbiya, hezeratı hürmetine bizleri affet. Bağışta Allah'ım. Boş şeylerle uğraşıp kendimizi dünyanın boşluğuna bırakmaktan sana sığınıyoruz Allah'ım. Bizleri İslam ile dolup dolu yap Allah. Heva ve heveslerini Kur'an ve sünnet ile doldur Allahım Neslimizi, ömrümüzü, evladı iyalimizi dünyadan, dünyalıktan gönüllere şifa veren İslam'a döndür Allah'ım. Öyle diyor ya resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anhum'a bir sabah geliyor, dünyanın Onun hatırına yaratıldığı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üzerine yatmış. Hasırın üzerinde. Aklına Kisra saraylarında Allah'a isyan edenlerin kuş yataklarda yattığı geliyor ve hüzünleniyor Hazreti Ömer radıyallahu anhuma. Karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına yaklaşıyor ve sessizce ağlamaya başlıyor. Bir an dayanamıyor ve hıçkırıklara boğuluyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem maya kalkmış. Mübarek yüzünde kıyamete dek unutmayacakları sözleri söylüyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İstemez misin ey Ömer dünya onların olsun ahiret bizim. Allah'ım bizlere ahirete talip kullar olabilmeyi nasip eyle. Amin diyen, gönüllerinde hayırlı Muratlar Olan kullara inşallah Hayırlı Muratlara ulan kull-l-ra inxalla, lillahi taala ix-mina s-sibile. Ful-hamdul <gülüyor> s Allah umma s Muhammad, muala li Muhammad, al rabbil il-lah irabil-alimin, il-rahmen, il-rahmen, il-rahmen, Amin Allah'ın rahmeti, bereketi, selama, hikmet ve inaneti inşallah cümlemizin üzerine olsun Bir sonraki programımız haftaya cumartesi saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde Rabbim nasip ederse Mekke FM Yunus İsa'nın programında dinimiz döndüğünce, gönlümüz ettiğince Rabbim ömrü nefes verirse tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olun Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Daiman ve Ebeden Allah bizi, kardeş etti kardeşiz biz hep Kur'an'ı beyte uyun Resul dedi hep birini Allah bizi kardeş etti. Kardeşiniz de seb birlikte Kur'an'a heni beyte uyun Resul dedi hep birini tut. dedi hep birlikte. și aștri așuri mici